Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz Türkçe'de nesne kavramı. Yüklemi geçişli fiil ya da Fiilimsiyle kurulan cümlelerde yüklemin bildirdiği işten etkilenen ögeye nesne denir. Ali kitap okudu. Okumak işinden etkilenen öğe kitaptır. Zeki elma yedi. Çocuk süt içti. Nesnenin tanımdan hareketle diyebiliriz ki... 1- Geçişsiz fiil ya da fiilimsiyle kurulan cümlelerde nesne bulunmaz. 2- İsim cümlelerinde nesne bulunmaz. Ali gün boyunca uyudu cümlesinde Ali'nin uyumak fiilini gerçekleştirmesi bir nesneyi gerektirmez. Uyumak geçişsiz bir fiildir. Kapıyı açan Ahmet'ti isim cümlesinde nesneye ihtiyaç duyulmaz. Nesne yapı ve anlam yönünden ikiye ayrılır. 1. Belirtisiz nesne 2. Belirtili nesne Belirtisiz nesne yanın haldeki nesnedir. Anlam açısından bakıldığında belirtisiz nesnede bir belirsizlik vardır. Herhangi, herhangi bir anlamını içerir. Belirtisiz nesne, yükleme özneyle birlikte sorulan ne sorusuna cevap verir. Eve dönünce kitap okudum. Akşam yemeği için ekmek aldım. Dedem gece uyumadan önce... Bana masal anlattı. Annemle ablam bahçeye çiçek ekti. Babam dün akşam bana iki tane oyuncak aldı. Ahmet yarın akşam size geleceğim dedi. Belirtili nesne ise belirtme halindeki nesnedir. Anlam açısından bakıldığında belirtili nesne belirleyici, sınırlayıcı bir özelliğe sahiptir. Belirtili nesneye bu özelliği kazandıran aldığı belirtme durum ikidir. Belirtisiz nesne, yükleme sorulan neyi ve kimi sorusuna cevap verir. Eve gidince kitabı okudum. Neyi okudum? Kitabı. Özellikle belirtilen bir kitap var. Ekmeği masanın üstüne bırakıp dışarı çıktı. Bunları arkadaşlarına vermelisin. O sevdikleri için evini ve arabasını sattı. Şimdi iki kardeş arasında geçen konuşmadaki nesnelere dikkat edelim. Kitap Uzun zamandır kitap okumuyorsun. Evet, okumuyorum. Çünkü öğretmen ödev vermedi. Kitap okuman için öğretmenin ödev vermesi mi gerekiyor? Bence geçen hafta aldığımız kitabı artık okumaya başlamalısın. Ben kendiminkini birkaç gündür okuyorum. Eğer okumaya başlamazsan senin kitabını senden önce okuyacağım. Ben okumaya başlarsam o kitabı iki günde bitiririm. O zaman seninle yarışalım. Yarışı kazanan diğerine bir tane dolma kalem alacak. Sen dolma kalemimi şimdiden hazırla. Bu yarışı kesinlikle ben kazanacağım. Annemi ve babamı da çağıralım. Aramızdaki meseleyi onlara da anlatalım. Onlar bu işe sevineceklerdir. Yarışma için kısa bir süre bilgisayar oyunlarını ve top oynamayı bırakmam gerekecek. Sanırım ben de biraz daha hızlanmalıyım. Bu yüzden arkadaşlarımla kısa süre birlikte olamayacağım ama yarışı kazanacağım. Yarışmayı annemler de bilecek. Bence onlardan da ödül isteyelim. Kazanına bir kitap alsınlar. Ne dersin? Bence onlar bu yarışmayı yaptığımız için bile bize kitap alırlar. Ama haklısın kazananın bir kitabı daha olsun. Ben şimdi odama gidiyorum. Kitabımı okuyacağım. Sen de annemi bul. Ona yarışmadan bahset. Sen şimdiden zaman kazanıyorsun ama olsun. Ben nasıl olsa 20 sayfa okudum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bence bu iyi dileklere senin ihtiyacın var. Okuyacağımız metindeki nesnelerin cümle içindeki durumlarına dikkat edelim. Çiçek sevgisi. Hayatta çocuklarından sonra en çok çiçeklerini severdi. Kendini çiçeklerinde annesi sayardı. Bütün çiçekler tek tek ilgi ister, o da hepsiyle ayrı ayrı ilgilenirdi. Yeni ektiği çiçek tohumunu büyüyene kadar merakla beklerdi. Tohum filizlenip çiçek açınca çok sevinirdi. Bütün çiçekleri tanır, bahçesindeki bütün çiçeklerin yerini özenle hazırlardı. Bir gün ilgilenmediği bir çiçeğin ona küseceğini düşünürdü. Kendini ziyarete gelenlere çiçek verirdi. Çiçekleri seven, çiçek yetiştiren insan hiçbir zaman kötülük yapamaz derdi. Yıllar geçtikçe etrafındaki insanlar azalmıştı. Çocukları onu aramıyordu. O da yalnızlığını çiçeklerine anlatıyordu. Çiçekler onun arkadaşı, sırdaşı, dostu, çocuğu olmuştu. Çiçekler temiz hava, verimli toprak, su ve sevgi ister. Yaşlı kadın bunların hepsini veriyordu çiçeklerine. Herkes onun çiçeklerinin ayrı kokusu, ayrı rengi, ayrı parlaklığı olduğunu söylüyordu. Bir gün evinin bahçesi boş kaldı. Kulaktan kulağa bir ses dolaştı. O da gitti diyorlardı. Sonra bir avuç toprakla örttüler üstünü. Ondaki çiçek aşkı kendisine çok güzel dostlar da kazandırmıştı. Bunu herkes o ölünce anladı. Artık onun mezarını çiçeklerle süsleyen sevdikleri vardı. Sevdiği, bin bir emekle yetiştirdiği o güzel çiçeklerini başucuna diktiler. Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü konumuz Türkçe'de nesne kavramıydı. Programın başında da belirttiğimiz gibi, yüklemin bildirdiği işten etkilenen ögeye nesne denir. Örneklerimizi tekrarlayacak olursak, Ali kitap okudu. Okumak işinden etkilenen öge, kitaptır. Geçişsiz fiil ya da fiilimsiyle kurulan cümlelerle, isim cümlelerinde ise nesne bulunmaz.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 Türkçe öğreniyorum.